Görüyorsan, duyuyorsan sorumlusun. Yaşam felsefen bu. Bir gün hayatımı değiştiren insanlardan biriyle karşılaştım. Ercan, Balat'ta bir çay ocağında oturuyorum, yanıma geldi. Bana bir çay ısmarlasana dedi. Bir çay söyledim. Ercan abi ne iş yaparsın dedim. Pantolon ve sandalye yapıyorum dedi. Nasıl yapıyorsun dedim. Bakış açısıyla atom bombasını birleştiriyorum, pantolon ve sandalye oluyor dedi. İyiymiş dedim, peki masa ve ceket yapamıyor musun? Onun henüz yöntemini bulamadım dedi. Mesela dedim bakış açısıyla e, nötron bombasını birleştirsen olmaz mı? Sen manyak mısın dedi. E bu durumda manyak olan ben oluyorum. Sonra durdu, durdu, durdu sevmek lazım dedi. Çok fazla sevmek lazım. Sadece kuşu böceği, çiçeği insanı değil, yaratılan her şeyi taşı toprağı da sevmek lazım. Bunun için de mangal gibi yürek lazım. O yürekli Ercan Ercan'da var, o yüzden Ercan deli. Otobüsleri alamıyorlar. Üstümüz başımız pis ya. 1960'lı yıllarda İstanbul'da Yeniköy'de bir yalıda doğdum. Şanslı görünen bir çocuktum. Ee, Annem, babam iyi eğitim almıştı, ben de iyi eğitim aldım. Ama yaşamımın en başında dikkatimi çeken şey adaletsizlik ve eşitsizlikti. Annem şiddet gören bir kadındı, çevremdeki bütün kadınlar şiddet görüyorlardı. Bu beni çok rahatsız ediyordu çünkü çevremdeki bütün kadınları çok seviyordum. Allah'ın erkek olduğunu, baba ve kadınları aşağıladığını düşündüm. Danıyı reddettim, yolculuğum devam etti, Etiler Lisesi'ne girdim. O eşitsizlik ve adaletsizlik duygusu e, beni yasa dışı, sol, e, anarşist ve terörist bir örgütte militan yapmaya itti. O sırada çok üzüldüğüm olaylardan biri, üç tane arkadaşım üniversite sınav harcı olmadığı için sınavlara giremediler. Benden çok başarılıydılar. Biz namfıyoruz 12 Eylül yılları henüz gelmemiş e, kalp ilacı yok piyasada depoyu basıyoruz kalp ilacını halka dağıtıyoruz sanayi deposunu basıyoruz insanlara dağıtıyoruz camilerden ampul çalıyoruz, minarelerden insanlara dağıtıyoruz 30 tane kamyon kaçırdım gıda kamyonu şoförler tanıyordu silah uzatırdık tamam abi derlerdi. Çağlayan'da aşağıya, Çeliktepe'de, Ümraniye'de insanlar sıraya girerdi ve halka dağıtırdık. Oysa eşitlik kavramının örgütlerin içinde olmadığını da bir süre sonra öğrendim, yakalandım. Diyarbakır cezaevine girdim. 82-84 arası iki yıl orada yattım. İşkenceler falan çıktım, geldim, okulumu bitirdim. Ee, alemin bana verdiği temel duygu ne olursa olsun paran olmalı. Çok paran olmalı, daha çok paran olmalı. Paran yoksa adam değilsin. İstediğin kadar oku, bunu paraya çevirememişsen hiçbir işe yaramazsın. Çevrendeki adamlar boştur, yalnızlık içinde ölür, geberir, gidersin. Ufak işler, ufak ihaleler, büyük ortaklıklar derken... 26 yaşıma geldiğimde ilk milyon dolarımı kazanmıştım ama paraya dokunamıyordum. Çünkü ya para bitarse, ya aç kalırsam, ya yalnız kalırsam bu duygular içinde para biriktirmeye devam ediyorum. Bir yandan korkudan sürekli içiyorum alkol ve uyuşturucu. Öyle duvarlar olmuşum ki etrafıma dışarıya bakmaya cesaretim bile yok. Ama temel duygum, boğuluyorum, yaşayamıyorum, yaşayamıyorum. İçmek zorundayım, sabah kalktığımda bir ufak vodka içmek zorundayım. Ondan sonra dışarıya çıkıyorum, yine içmeye devam ediyorum. 28 yaşımda, bir sürü param var, dokunamadığım. Yüzleşmem gerekiyor dedim, dibimi bulmam gerekiyor, parasız kalırsam ne oluyor görelim. Evi terk ettim, Rumeli Sarında bir tekneye yerleştim. Sonra sokaklarda yaşamaya başladım ve üç buçuk sene sokaklarda yaşadım. Şunu gördüm, aç kalmıyoruz. Hangi lokantaya giderseniz gidin, en lüksünden çorba içisine kadar, karnım aç, param yok dediğinizde sizin karnınızı doyuruyorlar. Birinden para istediğinizde içki alacağım, beş liraya ihtiyacım var. On lira veriyorlar, yirmi lira veriyorlar, 50 lira veriyorlar. Üç buçuk sene hiç para harcamadan... Yaşadım. Sonra kardeşlerim beni yakaladı. <gülüyor> Arada bir yakalıyorlardı, hamama falan götürüyorlardı. <gülüyor> e, hastaneye götürdüler. İşte tomografiler, bilmem neler, tahliller falan filan, sirozmuşum. E, içkiyi sigarayı bırakmazsam, bir yıl kadar ömrüm varmış, ölecekmiş. Ben de gittim Aşiyan Mezarlığı'nda bir mezar satın aldım, bu. Üst görüntüsünü de görelim. Mezarın içine girdim, yaptırdım o mezarı o şekilde, beton halde. Mezarın içine girdim ve sekiz buçuk ay o mezarlıktan hiç aşağı inmedim, sadece içtim, okudum ve düşündüm. Hiç aç kalmadım, hiç içkisiz kalmadım, kim getirdi bilmiyorum. Tarda, tipide, köpekler, kuşlar bile yokken benim içkim geldi. Radikal gazetesi okudum. Her gün o radikal gazetesi geldi o tepede. Kitaplarım geldi. Sadece felsefe ve edebiyat okurdum. Yemeğim geldi. Hiç aç kalmadım. Ateist olarak girdiğim mezarlıktan sufi olarak çıktım. Mezarlık boyunca düşündüm. Nedir bu korku ya? Evler, bilmem neler, malikaneler. Bir yalıda doğduk. Bir metrekare yerde yatıyoruz. Yükseklik 85 santim, en 90 santim, derinlik 1.95. İçinde bir sünger yatak var. Yatıyorsun, yaşıyorsun. Çok tipi yağdığında, yağmur yağdığında önüne bir naylon örtüyorsun. Bitti. Manzara dehşet. <gülüyor> dehşet. Peki nedir bu korkunun sebebi? Bir gün bir çöp tenekesinde yatıyorum, yani çöp tenekesi kulübesinde Yeniköy'de. Polisler geldiler, apar topar beni aldılar. Çöp tenekesinin sahibi şeymiş, Vehbi Koç'muş. <gülüyor> ee, orada yatılamıyormuş. <gülüyor> Yine bir gün bir tekneyi çektim ee, Sabancı'nın atlı köşkünün önüne kaldırımda, aylardır orada yatıyorum. Sabahleyin Sakıp Sabancı yürüyüşe çıkmış korumalarıyla, burun buruna geldik, ben de tekneden çıkıyorum. Hemen topladı kendini. Ya ne güzel dedi. Benim evim 200 metre denizde seninki 1 metre. <gülüyor> Dedim ki hoca bırak laf ebeliğini. Ben senin evinde yaşarım. Sen burada yaşayabiliyor musun? Güldü o zaman 200 lira ver dedi. <gülüyor> Vehbi Koç'tan da bir 10 bin dolar almıştım onu da dışarıda anlatırım <gülüyor> şimdi peki korkular korkular korkular korkular aşağı mezarlığına girdiğimde cebimde 65 lira para vardı 65 bin lira eski para çıktığımda yine 65 lira vardı hiç para harcamadım İçki geldi sigara geldi yemek geldi kitap geldi gazete geldi peki korkular ne niye yaşıyorum ben bunları ya şunu anladım, bu coğrafyada açlıktan ölmene olanak yok. Doyuruyorlar seni. Şimdi dışarıda hanginizden ben bir lira, iki lira istesem, burada bin kişi olsa, yarınızdan birer lira alsam, beş yüz lirayı cebime koyar ve giderim. Bu ülkede böyle yaşanıyor bu coğrafyada. Böyle yaşayan, bu seçimi yapan binlerce insan var. Korkuları mezara gömdüm ve mezardan çıktım. Şunu anladım, benim önümde tek bir engel var, ben. Kendimi kaldırdığımda, korkularımı kaldırdığımda bütün evren benim. Sınırlar yok, ben belirliyorum. Gittim Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yattım, son kez. Alkol ve madde tedavisini gördüm, çıktım, yaşam benim artık. Kendi kurallarıma göre oynayacağım dedim, bir ton para var. Bir işe girdim, battım. Bir daha girdim, battım. Bir daha girdim, battım, çıktım. 18 kere battım, çıktım. Para dijital bir rakam. Beni hiç ilgilendirmiyor. Eğlendim, çok eğlendim. İnsanları izliyorum. İhalelerde iş yaparken kaygılarını, korkularını çok eğlenceli. Hala izlerim. O kadar basit şeylerden korkuyorlar ki. Sonra yeterince eğlendiğime karar verip Balat'a gittim. Balat İstanbul'un en fakir, en fanatik, en okumamış, en en en kötü anlamda semtlerinden biri. Orada Yaşar abiyle tanıştım. Yaşar abi 42 yaşında ama 5 yaşında bir çocuk zekasına sahip. Dünya tatlısı bir insan. Odunla kovalıyorlar çay istediği zaman. Yaşar abiye sahip çıktım. Onunla birlikte çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Derken Ercan geldi. Sevmek lazım dedi. Çok sevmek lazım. Ben de Deliller Kahvesi'ni kurdum. İki arkadaşımı da yanıma aldım. Derviş Baba, Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Aşıklar Kahvehanesi. Mahallenin 18 delisini <gülüyor> Mahallenin 18 delisini topluyoruz yakaladığımız yerde her hafta Düzenli hamama götürüyoruz. Üstlerindeki başlarındaki her şey atılıyor. Yeni başlangıç giydiriliyorlar ve günde 3 öğün yemek orada. Derviş Baba'da ayrıca karnım aç, param yok dediğinde herkese serbest. Bütün menü serbest. Sadece onu yiyebilirsin, bunu yiyebilirsin değil. Sonra Aralık ayı kar atıştırıyor. Parkta yatan aileleri gördük. 33 aile Sulukule yıkımından kadın, çoluk, çocuk, anne, baba parkta yatıyorlar. Bir kampanya başlattık. 33 aileyi evlere aldık. Balat'ta ev kiraları 300 lirayla 400 lira arasında değişiyor. Ve onlara gıda göndermeye başladık haftalık. Kahvehanedeki sedirlerin içinde saklıyoruz. Müşteriler geliyor. Ne bu diyor? İşte bunun için götürüyoruz, gönderiyoruz. Onlar geliyorlar, alıyorlar. Onlar yardım etmeye başladı. Onlar gıda almaya başladı. Bizim ufacık kahvehane kocaman bir organizasyona dönüşmeye başladı. Biri geldi, adımızı duymuş, bacağı yok, protez bacak istiyor. Hemen aradık, sorduk, bilmem ne, ilişkileri kullandık, yaptırdık. Akülü araba, aldık. Şu çocuk, gözlüklü, ağlıyor, hüngür hüngür. Bütün derdi o bir liralık gözlük. Bir lira. Onu mutlu ediyor. Ötekinin ayakkabısı yok, Suriye'den öyle gelmiş. Bir ayakkabı balatta 20 lira, bir bot. Bugün 423 aileye bu ay itibariyle bu ayki rakam düzenli her ay gıda götürüyoruz. Öyle <gülüyor> şirketlerin Ramazan kolileri değil. Adam gibi gıda mühendisleri çıkarttı. Eti, sütü, yumurtası, beyaz peyniri ne gerekiyorsa, ne kadar gerekiyorsa o gidiyor. 150 civarında çocuğa burs veriyoruz. Burs almak için bir koşul var. Her ay beş kitap okuyacak yaşına göre. Özetini çıkartacak, anlatacak. Dini kitap yasak, siyasi kitap yasak. Balat'taki çocuklara soruyoruz. Etiler neresi? Orada fahişeler yaşar, biz de pezevenkleri yaşar. Ee, Bağdat Caddesi orada Yahudiler yaşar, bu ülkenin altını oyarlar. Kimdir Yahudiler? Şeytan gibi bir şeyler ta tanımlıyorlar. Bağdat Caddesi turları başlattık, etiler turları. Oradaki arkadaşlarımızın evine götürüyoruz, onların çocuklarıyla yemek yiyorlar ve sonra mutlaka iki sanat galerisine gidiyorlar. Bugüne kadar 220 aileyi ev sahibi yaptık, evlere soktuk. Bayramlarda çocukları bayram alışverişine götürüyoruz. Onun dışında zaten hep giydiriyoruz ama bu çocukların özellikleri ilk kez bir mağazaya gidiyorlar ve ilk kez sıfır bir şey giyiyorlar. İlk kez. Bilmiyorlar. Genelde girdiklerinde atıyorlar pantolonu, İnanamıyorlar çünkü. Şimdi... Suriyeliler geldi, Suriyeliler için bir daha açtık, şu ana kadar 150 çocuğu mezun ettik, kalacaklar galiba. Hiç olmazsa dilimizi öğrensinler, şey yapalım, iletişim kurabilelim. 40 tane öğretmenim var, tamamı gönüllü. Ben dahil, herkes gönüllü. Bu işte zaten deniz peneri olmamak için ya da başka bir şey, ya gönlünü koyarsın ya da koymazsın. Yani sevmek lazım, deli gibi sevmek lazım, çok sevmek lazım. Ve her zaman önünde iki seçenek vardır. Görüyorsan, duyuyorsan sorumlusun ve iki seçeneğin vardır. Ya sırtını döner gidersin, ben zaten yardım yapıyorum başkalarına dersin. Ya da adam olursun, insan olursun, bir ucundan da sen tutarsın. Teşekkürler.